Merhabalar ben Kerem Doğan Ben de Didem Gürzap 94.9 Açık Radyo'dayız Kamuslu Güreş devam ediyor ee, Bildiğiniz üzere Tezat kelimelerimiz olan Güzel, güzel ve şirkin. Çirkine devam ediyoruz Kamuslu Güreş adlı e, Gmail adresimiz Efendim e söyleyeyim, Instagram ve e, Twitter adresimiz var Özellikle Twitter'ı daha etkin kullanıyoruz Program esnasında evet, Bahsettiğimiz bu Güzel ve Çirkin programın da hayli Görsellik açısından Yoğun zengin kullandık. bir program oldu. Dolayısıyla bu paylaşımlarımızı geçmişe şey dönük olarak da, e, geçmiş, geçmişe dönük olarak Twitter'da e, devam ettirdik. Teknik ekilde de e, Ömer var. Ona da çok teşekkürler, teşekkürlerimizi sunalım. Devam edelim. Efendim, şimdi Güzel ve Çirkin'le ilgili yedinci programımızdayız. Biraz daha da devam edecek gibi görünüyor. Biz ee, bu yayın dönemi bitiririz. Ve <gülüyor> evet, öyle görünüyor. Ya da belki bir tek... E tezat kalır. Şimdi Güzel ve Çirkin'de altıncı programda çirkin olan bazı şeylerin de güzel olabileceğinden bahsettik. Canavarların ya da yaratıkların güzelliğinden bahsettik. Zıtlıkların aslında güzel olarak kabul edilen şeyin tezatıyla birlikte var olduğu, öyle güzel olduğu noktasına değindik. Bunları biraz açarak ilerleyeceğiz bu programımızda. Açalım canım, açalım. Bakalım neler var? açalım Efendim şimdi e, dinleyicilerimizden geçen programı izleyenler hatırlay dinleyenler hatırlayabilirler belki bir dokuzuncu yüzyıl düşünürü olan e, Erigena'nın e, Aslında e, her Erdemin zıttıyla var olduğunu her şeyin tezadıyla birlikte güzelleştiği e, yaklaşımını bilgisine e, aktarmıştık ona çok paralel e, bir iki düşünce daha var aslında öyle gidebiliriz e, Halis ile Alexander 13. yüzyıldayız bu sefer e, Şer biçimsizdir demiş Şer malum kötülük hı hı. E Biçimsizliği de çirkinliğe e, yakın bir sözcük olarak görüyoruz hı hı. Gene de şerden hayır çıktığı için hayra katkısı vardır Bu nedenle şeylerin düzeni içinde güzel olduğu söylenebilir Yani çirkinin ve kötünün güzel olduğu söylenebilir hı hı. Mutlak anlamda değilse de düzen içinde güzel burada hep o zıttıyla var olma hali e, hatta Augustinus'un da e, milattan sonra dördüncü 5. yüzyıl e, çok benzer e, çirkinliği ve kötülüğü açıklarken hani önce değil mi Kerem sen anlatmıştın hatta Hı. iyilik ve güzellik var sonra onun zıttı evet biçim değiştiriyor bir anda aslında ilk hali ilahi temelde baktığın zaman e, iyilik ...var işte güzellik var... ...ancak deneyimlerle birlikte... ...hayatın pratiğiyle birlikte... ...bu iyilik ve güzelliğin üzerinde oynamalar olmaya başlıyor... ...ve hani dönüş dönüşüyor... ...biraz tabii o dini açıdan değerlendiriyor hikaye ama... Evet böyle önemli. bir yaklaşım... ...pek çok farklı yüzyılda... ...pek çok düşünürün yaklaşımını görüyoruz benzer... Şimdi efendim e, sanata yavaş yavaş kıyın kıyın yaklaşıyoruz. Hı hı. E, gene en sonda daha ağırlıkla ele alacağız ama e, anımsarsanız Umberto Eco'nun güzelliğin tarihi ve çirkinliğin tarihi vardı elimizde. E, orada sanatla ilgili şöyle yaklaşımlar var. E, 1200'lerdeyiz. E, Bonaventura e, nasıl yaklaşmış? Evet. İyi resmedilmenin güzellikle eş anlamlı olabileceği bilgisi var Bonaventura'da. Hı hı. E, yani örneğin e, şeytanı e, iyi ve etkili bir biçimde resmetmişse ressam, tablo... Hı hı. ...sonuçta karşımızda belki din e, açısından çirkin olarak kabul edilen e, bir şey var ama... ...ama güzel. Bu e, hemen ileriki yüzyıllara hızla atlayalım. E, 1790'lar Kant... E, Kant da çok benzer bir yaklaşımda bulunmuş e, bir kere doğal güzelliğin güzel bir şey olduğunu savunan bir yaklaşımı var Kant'ın genel anlamda uh -huh. onu söyleyelim e, sanatsal güzelliğin de bir şeyin güzel betimlenmesi ve resmedilmesi olarak e, ifade edildiğini görüyoruz Kant'ta yani örneğin hastalıklar yıkımlar savaşlar bunları yazı ya da resimde çok güzel betimlediğin anda sanki Çirkin ne güzel bir araya geliyor gibi. Hmm. Konu çirkin ifade edilişi muhteşem, güzel, muhteşem gibi. Doğru. Yine aynı yıllar Hegel, 1700'lerin sonları. O da resim sanatındaki bir şeye dikkat et, çekmiş. Sen de hatta buna dikkat etmiştin. Mesela İsa tasvirleri nasıl hep resimlerde karşına çıkar, karşımıza çıkar? Yani aslında o bir tarihsel süreç. Umberto çünkü çirkinliğin tarihinde aslında bir alt başlık olarak... ...İsa'nın çilesi alt başta altında... ...bu irdeliyor bu konuyu... ...özellikle resim sanatında... E, ...İsa'nın çilesiyle ilgilenmek zorunda kaldığında... E, bir ...Hegel'in de bir açıklaması var... ...estetik kitabında... ...İsa'nın işte kırbaçlanmış... ...dikenle taçlandırılmış... ...çarmışta, çarmıhta ölen resmini... ...yapmak için... ...antik Yunan güzelliğinin şekillerini kullanamazsınız... ...demiş... Hmm. ...neydi o? ...kalogagatiyan... ...evet... <gülüyor> İsa'nın bu çirkinliğinin kabulü çok çabuk olmamış. Özellikle ilk dönemlerde e, gerçekten de e, İsa peygamberin acı çekmesi nedeniyle biçimsizleşmiş olarak resmedildi. Mesela Yaşaya parşomenlerinden bahsediyor. Bir sayfa varmış hatta. E, bunun bahsedilmesi kilise büyüklerinin dikkatinden kaçmamış. Sonra zamanla e, İsa'nın resimlerindeki, İsa resimlerindeki bu... E, çarmağa gerilme sahneleri... ...işte bu hepimizin bildiği ...eziyet, kan... ...çivilenme sahneleri... E, ...yol alıyor epeyce... E, ...ama bir yandan da şey... Yani ...ben de, de bu hegelle ilgili herhalde... E, ...ben de güzelliğin tarihinden... E, ...baktım... ...sonuçta gene de eziyet... ...ve işkence gören... Hatta bazılarında çok daha böyle altı çizilmiş hani kanın dediğin gibi çivilerin vücuda girişinin ya da kafadaki dikenli e, işte şeyin tacın nasıl kanattık e, kafayı. Ayrıntıları genelde e, izleyenin İsa'dan yola çıkarak Tanrı'nın güzelliğine vardığı ya da Tabii. ressamın bunu ne kadar güzel ve başarılı bir biçimde verdiği. Evet yine Augustinus aklına geliyor. Hatta kitapta da bahsediyor. Orada sadece çarmı gerildiği süre içerisinde hani biçimse, biçimsizleşmiş bir hal var orada. Ama bu aynı zamanda bu yüzeysel çekinleşme aracılığıyla işte bu senin bahsettiğin adammışlığın işte o söz verilen zaferin işte zaferden kasıt işte ilahi zafer iç güzelliğini ifade ettiğini söylüyor. Hmm, vurgulandığını evet. söylüyor. Evet. Bu böyle e, yani e, sanatın her dalında aslında biz şu anda daha çok resimde odaklanmış gibi olduk ama e, Zaten ne anlattığın değil neyi anla, nasıl anlattığın önemlidir. Tabii mutlaka. Altta hep çizilir ya bu nasıldaki güzel ön plana çıkıyor anlattığı isterse Acı olsun, şiddet olsun, korkunç Tatlı olsun. Tatlı değil, yılanı deliğinden çıkarıyor gibi bir anlamda da Değil. <gülüyor> değil. Değil mi? Değil. <gülüyor> Kızdım o <gülüyor> Ezebiyat <gülüyor> Hocası sıfır verdi <gülüyor> bana. Ağabey efendim, Aa, estağfurullah. <gülüyor> Hiçbir zaman siz sıfırlık bir öğrenci değilsiniz Kerem Bey. Kesin, çok teşekkür ee, ederim. Şimdi e, yeni bir konuya e, ışık ve rengin nasıl güzellikle birlikte anıldığı konusuna geçmeden bir notum daha varmış. E, onu gördüm <gülüyor> hemen araya sokayım ee, bu şeylerden canavarlardan falan bahsetmiştik özellikle efsanelerdeki söylencelerdeki eski Yunan'da değil mi özellikle evet eski Yunan'da onunla ilgili paylaşacağız evet e, geçen hatta programda da bazı görselleri paylaşmıştık Paylaştık bazı evet. yaratıklardan bahsettik Borges'in Düssel Varlıklar kitabının hatta bu varlıklardan oluşuyor ee, bu e, konudan yola çıkarak şey e, başlığını not almışım. Yani güzelliğe bir katkı olarak çirkinlik diye bir başlık e, hmm. düşünülebilir. E, aslında e, bu neye çirkin diyoruz? Yani bizim alıştığımız gibi olmayan bir şey olduğu hmm. anda... ...hemen çirkin sıfatını yapıştırıyor. Öteki, yapıştırır. Gibi, öteki evet. evet. Hatta bunu yine sen demiştin sanki geçen programda. Yani öteki olduğu anda onay vermediğimiz bir şey haline alıyor. Aha. Ya acayip oluyor, ya korkulan. Hani en iyi ihtimalle çok saygı değilim. duyulan... Evet birçok sıfata bürünüyor. Böylece doğaya ve doğal olana karşı olarak görüyoruz onu. Özellikle bu şey yaratıklar vardı ya hep işte boğayla insan, keçiyle insan, kafası, yılanlı bir saç, işte ayakları bilmem tavus kuşa ayağı ee, ve böylece çirkin sıfatını yapıştırıyoruz gibi bir şey. Hı hı. Evet şimdi yeni konuya geçmeden şarkımızı. Bir şarkı verelim. You are so beautiful. Joe Kulkar'dan. geliyor. Don't you see? Altyazı Pek güzel. Pek, güzel, Pek evet. güzel. Güzel şarkı biraz ağırlaştırdı beni. Pazartesi sabahı 94.9'da açık radyoda. Kaosla güreş. Hepinizin uykunuz, uykusunu getiren program. Kaosla devam ediyoruz derken. Yok öyle bir şey ay Kerem. Ayılıyoruz efendim. Bireysel konuştum. <gülüyor> Bireysel konuştum tamam. Sözümü yine ama da geri almıyorum. Daha çok hani İsa'dan <gülüyor> bahsediyoruz değil mi? İsa'nın e, resim sanatında... Evet ee, nasıl, nasıl sergilendi nasıl hani resmedildi daha doğrusu ee, bir yandan da e, yeni bir sözlük var elimde Oxford İslam Sözlüğü ayrıntı yayınlarından John Esposito'nun burada biraz İslami e, olgulara, kavramlara kelimelere baktım hı hı. E, bakarken aslında şu da aklıma geldi yani aslında güzel ve çirkinin bir yandan da iyi ve kötüyle ...hani paralel yürümesiyle... E, ...çok bağlantılı... ...ortak olan... E, ...kelimelerle karşılaştım. E, aslında... ...mesela Allah'ın isimleri var değil mi? Hani çok kullanılıyor. Esma-ül ...kelime anlamı olarak... ...işte en güzel isimler var. Değil mi? En, bu, bu tabii hani Müslümanlarda... E, ...Kur'an'dan... E, ...ve hadislerden hareketle ...Allah'ın 99 ismi belirtilmiş, ...belirlenmiş. Hı hı. Burada nasıl örnekler var mesela? İşte... ...alim, halik, melik gibi... ...bunlar daha çok kudret yönü Allah'ın... ...işte rahim, latif gibi sevgi ve e, rahmet belirleyen e, kelimeler var. E, bununla birlikte hepimizin aşina olduğu işte cehennem. Cennet. E, e, cennet tabii ki. E, cenabet kavramı var mesela. E, Sipemle herhangi bir temasın neden olduğu ritüel açıdan büyük bir kirlilik hali aynı zamanda cinler var işte iblis melekler melekler var huriler var yani hep bunlar aslında hem iyi kötü hem güzel çirkin kavramlarıyla birlikte anılıyorlar. Zaten sık sık bahsetmiştik bu iki kavram güzelle iyi ve kötüyle çirkin zaman zaman birbiri yerine kullanılan ifadeler oluyor. Evet doğru diyorsun. Paralar gidiyor çoğunlukla. Zaten bu Esmaül Hüsna yani en başta andığın en güzel isimler anlamına da geliyor. Onun içindeki bu Hüsna hatırlar belki dinleyenlerimiz. Hüsün... Hüsnü. Hüseyin, Hasan, Hepsi Hı -hı. Hüs'ün güzel kökünden türüyorlardı. İşte de niyet denir hatta. Değil evet, mi? Çok iyi artık niyet. eskisi kadar kullanılmıyor. E bu başlıklar altında e, hayli açıklama var e, sözlükte. Tavsiye edelim iletişim yayınlarından, pardon ayrıntı yayınlarından. Eee birkaçına değinelim. Mesela Huri e, cennette ikamet eden güzel siyah gözlü eşler. Ha öyle miymiş e onu bunu Onu bilmiyordum. bilmiyordum ben de bilmiyordum. İkamet edene ayrıca bir komik buldum. <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, öyle tanımlamış. Ee, yadan... Güzel bir yerde güzeller. Evet. Aslında modern müfessirler hurileri yalnızca saf ya da arındırılmış... ...varlıklar oldukları anlamında bakire olarak yorumlamamaktadırlar diyor. Ee, bununla birlikte siyah Doğru. gözlü, burada takıldım kaldım ben Kerem. <gülüyor> şey de var diye böyle eskiden Norveç efsanelerinden bahsederken cehennemleri soğuktu. Her kültür kendi toplumsal yapı ve beğenisine paralel e, çirkin ve güzel şeyleri, iyi ve kötü şeyleri üretiyor. Orada kaldı benim aklım. Buyur pardon devam e, et. Mustafa e, İlginç başlıklardan domuz eti var mesela. Orada aklıma geldi yani domuz eti e, tüketilmesi Kur'an tarafından yasaklanıyor. Ee, aynı zaman bu tabii kökenleri Tevrat'a dayanıyor. Ee, hani ancak hani algı anlamında baktığın zaman haram olan bir şey ama bir yandan da toplumsal pratikte e, hayli hani e, tiksinilen. Çirkin bulunan. E, çirkin bulunan. E, Ama kültürel bir yaklaşım bu gene. Kültürel bir yaklaşım. Mesela ben batıda böyle küçük domuz yavruları besleyen öyle ufak cüce domuzlar var. E, i̇nsanlar biliyorum kedi köpek besler gibi bütünüyle kültürel farklılık yani. Birinin çirkin bulduğunu öbürünün güzel bulması. Çok sık tekrarladığımız bir şey. Tezat bizim e, ikililerimiz tam bir görecelilik üzerine e, kurulu. Evet. Değişiyor, evet. Bakabilir, merak edenler diyelim sözlüğü, Oksuot İslam sözlüğüne. Evet, e, sevgili dinleyiciler, e, gene dinlerle ilgili bir takım şeyler e, devam ediyor. E, hatta bu resim sanatından bahsetmişken, ben de hep sonra bazı söyleyebileceğim şeyleri anımsıyorum bu programda ama... E, tezadıyla birlikte var olan, zıttıyla birlikte güzelleşen şeylerden bahsederken, Karl Rosenberg'i e, atlamışım. 1800'lü yıllar ortaları. E, Dante'nin ilahi komedyasını e, ele alıyor. Burada da aslında birçok dini gönderme var malum. Mesela oradaki cehennemi, işte Michelangelo, Rubens, e, Cornelius'un resimlerinde e, o kadar estetik ve güzel bir biçimde resmedilmiş ki hani sen demin e, İslam'la ilgili olumlu olumsuz sözcükler içerisinde cehennemi de andık. Hı -hı. Ama burada cehennemin o kadar güzel resmedilişi yanına güzel kelimesini getirdi. Hani bu biçim ve sunuşla Hı -hı. ilgili. Sonra çirkinlik yalnızca güzellik nedeniyle vardır demiş Rosenberg. Eğer güzellik olmasaydı çirkinlik de olmayacaktı. Burada Augustinus'a evet, gönderme yapılabilir. Ee, güzellik ilk ilahi düşünce ve bir inkar olarak çirkinlik yalnızca ikincil bir var oluştur demiş Rosenberg. Hı -hı. Bayağı bir Eli Genayla Augustinus'u tekrarlayan bir yaklaşım. Kezar isim sanatına da değinmiş. Böylece e, yeni bir başlık olan bu Işık, renk, ateş bir evvelki programda sırf başlığını verdiğimiz e, hatta bu ışık claritas ifadesiyle geçiyor resim sanatında demiştik. Şimdi üçüncü yüzyılda e, Plotinos e, ateşten bahsetmiş. Hem ışığı hem rengi içinde barındıran bir öğe olarak. E, kendi özünde bir güzelliktir demiş ateş için. Hmm. E, bütün cisimlerin Sen sever misin en... ateşe bakmayı? Severim. Öyle bir şey de vardı. Ate... Yok yak, yangın çıkarmayı sevenler. Ha. böyle bir psikolojik sıkıntı. Birden nereden aklıma geldi? Bilmiyorum. Çirkin bir şey tabii efendim bu geçiyorsunuzlar. <gülüyor> <gülüyor> Severim ama çok. Hatta hiç televizyon hemen hemen izlememekle birlikte zaman zaman belli bir televizyon şeyindeki bu hani kışın şömine yanıyor falan ya bazen açıyorum. açıyorum. Hayır o <gülüyor> o televizyondaki görüntü olarak. Peki. Pilotinos 3. yüzyıl devam ediyoruz. Bütün cisimlerin en hafifi ...en yalnızı... Ya o değil de aklıma geldi... ...rahatlamak için bile televizyonda... Abi ama. ...ateşe bakıyoruz falan... <gülüyor> ben baştan alayım o zaman... Al canım, al, pardon... İşte onu diyorum zaten... ...benim izlediğim o hani hikaye... Ee, ...şimdi Plotinos ateşi... ...niye bu kadar güzel buluyor... ...bütün cisimlerin en hafifi demiş... ...en yalnızı demiş... ...neden yalnızı... ...çünkü ötekileri içine kabul etmez başka hmm. hiçbir şey aldım yakıyor yani. Ya çok güzel. Isınır, ısıtır, aydınlatır. İşte hmm. bu yüzden ateş çok güzel. Hatta geçen programımızda bu ateşten giderek ışığın tanrısal şeyler ve azizlerle de birlikte anıldığından bahsetmiştik. Keza ay ışığı, güneş ışığı, yıldızlar, işte mücevherler, bunlar hep içinde ışık barındıran şeyler, suyun yansıttığı ışık e, Özellikle resim sanatında hep böyle güzellikle birlikte e, işlenen şeyler olmuş ya da öyle güzel görülmüş. keza süslene... Tarif edilemem hikayesi de var aslında bir yandan. Hani insanlık tarihi boyunca ışıklar, yıldızlar, gökteki hani gök cisimleri vesaire e, yansıtları ışıklar anlamında tarif edilemedikleri için bir yandan da hem ürkünç gelmiş hem de bir yandan tapınma sembolleri olarak da görülmüş. Bu resim sanatında da biraz hani dini boyutu da... Ha, hmm. Doğru yani şöyle onu mu diyorsun acaba hani uzun müddet güneşi açıklayamama ayı açıklayamama hatta bir takım yansımaları kuşağına vesaire evet evet yani bu durumda açıklanamayanın güzel bulunması gibi bir yere de varıyor muyuz? Güzel görkemli bazen bulunması görkem, bazen korkulma. korkulan birçok hal yani. Eko'nun kitabından yaklaşımlar bunlar aslında seçtiği, e, süsleme başlığı var, süslemenin güzelliği. Bu hem kişi hem eşya hem çevre için kullanılabilir. Yani özellikle e, makyaj, takı, saçı biçimlendirme, e, yüze ve vücuda boyalar sürme, yüzyıllar Artık ve in kültürler. İnanılmaz bir endüstri. hani Ayrıca. Yani, makyaj, süsleme, güzellik adına hani yapılan... Ee, yani tıbbi yönden de hani plastik ha, evet. cerrahi anlamda da doğru sırf giysi e, saç, falan değil demek de ki yani dış, dıştan hani müdahale yani söz konusu. O Böylece... bununla ilgili hani çevremizde çok birbirine benzer e, kadın erkek profilleri hani sürekli sokakta görüyoruz özellikle ha, evet. son dönemde evet, evet, evet. bu saç ekimi ile ilgili olarak. ...Türkiye'de ciddi bir... ...sektör, sektör. gelişti. Evet. Ya yani böyle... Malum bu çevredeki komşu ülkelerden... ...Arap ülkelerinden gelen insanları... ...caddelerde, sokaklarda... ...sık sık görüyoruz. Güzelleşmek... İşte bandana, işte böyle... ...keller genelde böyle siyah siyah... ...nokta nokta hani... Evet. Evet. Ama saç güzeldir gibi bir şey oluyor. Oysa bir Yul Brynner vardı. Unutmayalım da onun da resmini koyalım. Baya yakışıklı bir abimizdi. <gülüyor> Yul yakışıklı oluyoruz demek evet. ki. <gülüyor> Sonra efendim başka ne var? Yani kadınlarda da güzel söyledim. Bu dudağa şişirilen... Burnu, burnu böyle evet. yukarı doğru Benzer, kaşlar çok bir yukarı yukarı benzevmeye başladı çok insan. işte Değil o kadın kadın tipleri bir kaş şey yaptırmalar ne bu dönem, dövme bu, bu dönem kalın galiba biraz kalın, kalın. Geçti mi acaba o moda? Hala var gibi sanki. Ee, Biraz bir incelmeye de, başladı sanki. Ben öyle Ya seviyorum. Öyle olsun zaten. Biraz fazla kalın geliyor <gülüyor> bana. Sen pek sevmiyorsun. Sevmiyorum evet ne yalan söyleyeyim. Ee, yaptıranlar beni affetsin efendim. Eskiden de Greta Garbo'nun neredeyse kaşsız olma hali vardı. Yani süsleme başlığı altında bunları konuşuyoruz. Başka ne var? Bence Süs... süsleme başlığını bir ayrıca bir programda tekrar konuşalım. Konuşalım. Ben şöyle bir toparlayayım. Bu e, görselliğe işte evet, aksesuarlar... bugün. Fark ettim. <gülüyor> e, fark <gülüyor> etmemek. Bir sinirlendin bana. Olası değil. <gülüyor> <gülüyor> de kesince tabii. Efendim, aksesuarlar, giyim, kuşam. Ayrıca insan dışında da hani oymalar, kakmalar, cilalar, A boyalar, o. desenler, vitraylar. Her şeyi güzelleştirmek için. Bazen güzelleştirirken çirkinleştiriliyor şeklinde. Tabii. Oscar Wilde'ın... E, şey evet. gibi, duvar kağıtları gibi. <gülüyor> e, ve e, renk hikayesi var. Evet, renge gelecek program girebiliriz. O da bir güzellikle birlikte bir anılan. Bir Süsleme, makyaj, renk başlı başına bir program olabilir. E, ona bakacağız. Efendim, yedinci güzellik ve çirkinliğe ayırdığımız programımız da Burada böylece. bitmiş oluyor. Açık Radyo'da 94.9'daydık. Hepinize iyi haftalar dileyelim. Görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.